Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabadeğ. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Ee... Ekosistemin en önemli halkası olan arılar, Einstein'ın söylediği gibi arılar yok olursa insanların ömrü sadece 4 yıl kalır. Çünkü arılar ekosistemin en önemli halkası ve 130 bin farklı bitkinin döllenmesine yardımcı oluyorlar. Aslında ilk halka. Ee, ve gittikçe sayıları azalıyor sayıları azaldıkça da e, bizi daha çok korkutuyor bu durum ama bir yerlerde güzel projeler de oluyor e, bu projelerden bir tanesi arıları yaşatalım. Projesi e, Buday Derneği'nin de ortak olduğu bir proje. Bugün bu projeyi anlatmak için projenin e, yürütücüsü sevgili Yasemin Kereç bizimle hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. E, e, şimdi projenin ana kapsamı yani daha doğrusu temel çıkış noktası arı odaklı e, ekolojik arıcılık değil mi? Evet. E, nedir arı odaklı ekolojik arıcılık? Şimdi aslında arı deyince birçok insanın aklına ilk önce sadece bal geliyor. Evet. <gülüyor> Az önce senin de bahsettiğin gibi arının belki de yani belki de değil kesinlikle baldan çok daha önemli olan görevi tozlaşma. Evet. Dolayısıyla aslında arıcılığı bal almak üzerine odaklanarak değil de arının hayatını ömrünü sürdürülebilirliğini uzatarak yapmaya çalışmak arı odaklı arıcılık oluyor. Evet. Yani en kısa özet haliyle bu şekilde hmm. anlatabilirim. Peki e, o zaman e, bu bizim arıların neslinin tükenmesine, yani daha doğrusu sayılarının azalmasına sebep olan arıcılık, arıları yok eden bir hal. E, ne gibi şeyler hani fark var arı odaklı da ve arı odaklı olmayan da tamamen arının ürettiği o bala e, kanalize olan arıcılıkta? E, şimdi aslında konvansiyonel arıcılık evet. e, diye bahsedersek ya, öbüründen. E, ...açıkçası konvansiyonel arıcılıkta... E, ...şöyle diyeyim, hiçbir arıcılıkta arısını sevmeyen bir arıcıyla karşılaşmadım. Aslında herkes arılarına çok böyle büyük bir tutkuyla bağlanıyor. Evet. Ve böyle bütün her yerde, ben de ilk araştırmaları yaparken okuduğumda... E, ...herkes arıyı korumak istiyor, arının ömrünü devam ettirmek istiyor. Yani eğer oda bal almak ve bunu ticari olarak yapıp bir para kazanmak bile olsa... ...arıcıların hepsi arılarının ömrünü uzatmaya çalışıyor. Evet. Fakat aslında e, belki de Hollandalı ortağımızın verdiği örneği vererek anlatırsam daha iyi toplayacağım bunu. <gülüyor> e, Anadolu'da e, 6000 yıla yakın zamandır arıcılık yapıldığının kanıtları bulunmuş. E, fakat Avrupa aslında sadece son 200-300 yıldır arıcılık hmm. yapıyormuş. Evet. Biz e, binlerce yıldır yaptığımız yöntemleri bir kenara bırakıp da Avrupa'nın son 200-300 yıldır yaptığı modern arıcılık yöntemlerine adapte ettiğimizde. Arılarımızı kaybetmeye başlamışız. Evet, evet çok, güzel. Bu ee, çok güzel. Yani oldu. aslında... <gülüyor> <gülüyor> evet bazen toparlamakta zorlanınca böyle bir şey <gülüyor> bağlı oluyor. Çok güzel oldu. E, peki proje ne zaman başladı? E, proje 2016 Şubat ayı gibi başladı. Ne e, kadar daha e, devam e, edecek? Yani ne zamana kadar devam edecek? Bu sene Aralık sonunda bitiyor. Süper. Aslında iki senelik bir proje yani. E, peki Buda Derneği'nin bu projedeki ortakları kimler? E, Buday Derneği aslında e, projenin e, yaratıcısı ve yürütücüsü Hı -hı. konumunda e, ortaklar Hollanda, Makedonya ve İngiltere olmak üzere üç farklı ülkeden e, ekolojik arıcılık yapan gruplar. Hı -hı. E, İngiltere'dekiler işte e, Natural Beekeeping Trust diye bir organizasyon, Hollanda'dakiler Smart Being diye bir organizasyon. Makedonya'dakiler de e, tamamen organik tarım üzerine yoğunlaşan sadece arıcılık değil tarım tarafını da yürüten. Aronija diye bir organizasyon. Peki proje kapsamında e, Türkiye'de geziler düzenlediniz ve o gezilerde evet. arıcılarla e, görüştünüz. Bazı evet. görüşmeleriniz oldu. Nereye oldu bu geziler ve neler hani, edinildi o gezilerde? Aslında sadece Türkiye'de değil bütün bu ülkelerde geziler Hı -hı. düzenlendi. E, hepsinde farklı arıcılık yöntemlerini veya geleneksel arıcılık yöntemlerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Ee, arıcılığın geldiği nokta aslında bu ülkelerde hem benzerlikler gösteriyor hem farklılıklar gösteriyor. Ee, mesela Hollanda'da e, bal çıkarmak için arıcılık yapan çok az insan var. Arılar hmm. için arıcılık diye giriyorlar bu işe ve hobi arıcılığı diye yapıyorlar. Ee, hatta en son bu Türkiye gezisinde de bu konuşulmuştu. Ee, İngiltere'de de daha böyle hobi arıcılığı gibi yani bizim burada konvansiyonel örçülük yapan biriyle konuştuğumuzda işte 200-300 tane kovanı varken e, bu ülkelerde kovan sayıları ciddi anlamda düşüyor. Hmm. Yani bazen 10-15 tane kovanı olan biriyle bile bir araya geldiğimiz oldu. Ee, herkesin bilgisi tabii ki çok kıymetli gerçekten tabii. de. Ee, Türkiye'de de en son e, Muğla tarafına bir gezi düzenledik. Ee, burada çeşitli köylerdeki çeşitli arıcılarla <gülüyor> buluştuk. Ee, hepsi de e, ticari anlamda arıcılık yapıyorlar. Hepsi bal alıyor ve bal satıyor. Ee, bu da aslında e, bizim için çok önemli. Çünkü yani biz arıcılığı ve bal üretimini durdurmaya çalışmıyoruz. Biz sadece bunu biraz daha arı odaklı bir şeye getirerek... E, ...aslında uzun vadede verimi nasıl arttırabilirler gibi bir model bulmaya çalışıyoruz. Ee, geleneksel yöntemleri e, kayıt altına almaya çalıştık. Ee, örneğin bir konuştuğum bir arıcı diyor ki... ...benim dedem arıcılığa başlamıştı diyor. Onun zamanında biz üç tane diyor kovanımızı, sepet kovanımız vardı... Hiç bal almak için kullanmazdık onlar hep dururdu onlara dokunmazdık diğer kovanlarımızdan alırdık ama şimdi mesela benim öyle üç tane kovanım yok diyor hmm. e, aslında geleneksel olan bir şeyi unutmuş <gülüyor> <gülüyor> biz ona bunu hatırlatmaya çalıştık. Hmm. Böyle bir takım. sizin görüştüğünüz arıcılar organik arıcılık yapan arıcılar değil de ama değil mi? Konvansiyonel arıcılarla görüştünüz siz. Yani yaptığınız gezilerde. Yani aslında konvansiyonel ve organik o şekilde ayırmıyorum ben Hı -hı. pek. yani çünkü ikisinin arasındaki fark gerçekten çok ufak. Sadece ilaç konusunda Hı -hı. Evet. bir değişiklik oluyor. Eee yani aralarında organik aracılar da oluyor. E, organik olmayanlar da oluyor. Fakat Ölüyor hepsinin yöntem olarak bakınca hepsi aslında ilaç haricinde aynı yöntemleri evet, kullanıyor. Anladım. Çok güzel. Ee, peki e, bir de bir eğitim var e, proje kapsamında olacak. O eğitimden de bir kısaca bahsedebilir misin? E, bu projenin e, çıktısı olarak e, aşağı yukarı beş gün sürecek bir eğitim planlanıyor. E, arkasından da hemen bir konferans yapacağız aslında. Her ülkeden 8-9 öğrencinin katılımı olması planlandı. Aslında her seviyeye uygun bir eğitim olacak. Dolayısıyla uzun yıllardır örgülük yapan biri de benim buradan öğrenmek istediğim şeyler var diyorsa bu eğitime katılabilir. Yeni başlayan biri ben sıfırdan başlayacağım ve bu şekilde başlamak istiyorum derse o da katılabilir. Yani aslında benim her zaman dediğim gibi herkesin herkesten öğrenecek bir şey var zaten o yüzden. Kesinlikle. Evet. <gülüyor> Ee, şimdi bir küçük bir müzik molası veriyoruz, ardından tekrar beraber olacağız. Yeah. İzlediğiniz Merhabalar tohumdan Nasıl da ekolojik yaşam programında Yasemin Kireç konuğumuz e, 94.9 açık radyodayız e, Yasemin bir şey soracağım şimdi e, projenin bir konferansı olacak proje sonunda e, tarih belli sanırım İzmir'de 9 Aralık'ta evet e, bize biraz konferanstan bahsedebilir misiniz? E, konferansa e, bütün ülkelerden e, bizimle deneyimlerini paylaşacak e, bir kişi gelecek. Bunlar genelde kendi ülkelerinde de e, eğitim veren e, arıcılar. E, biraz aslında hikayelerle, e, biraz teknik bilgilerle e, bir şekilde e, mevcut yöntemleri nasıl yumuşatabileceğimizi konuşacağız. Ee, belki uygulamalı bir şeyler yapabiliriz ee, Üzerinde çalışıyoruz aslında Tam bütün program şekillenmediği için hı hı. Şu anda çok da fazla detay veremiyorum ama e, Herkese açık bir konferans olacak A, Evet herkese açık Bir günlük bir konferans Bir günlük bir konferans evet Yani katılmak isteyen herkes Gelebilecek olan herkesi bekliyoruz hı hı. Peki Peki Peki proje, proje sonucunda neler elde ettik biz? Yani bu projenin e, sonuna geldiğimiz zaman elimizde ne var? <gülüyor> e, aslında hala da dataları topluyoruz. O sonuca henüz ulaşmadık. E, fakat aslında en önemli şey bir web sitemiz olacak. Hı -hı. E, ve bu web sitesinde e, çeşitli arıcılık yöntemleri, resimler, yazılar, videolar e, bir şekilde yani ben arıcılığa başlayacağım ve ...ne yapmalıyım diyen herkes için... ...zengin bir kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, diğer ülkelerden farklı yöntemler... E, ...bizim ülkemizden... ...denenmiş çeşitli şeyler... E, ...bütün bunların hepsini... ...orada toplamayı hedefliyoruz. E, şu anda da hızla üzerinde çalışıyoruz hı hı. bunu. Evet, bir web sitemiz olacak... ...bir eğitimimiz olacak... ...ve bir konferansımız bir konferans, olacak. Evet. E, peki, bu proje süresince... ...Türkiye'nin ne durumda olduğunu... Görebildik mi? Yani ben bunu çünkü çok merak ediyorum. Biz arılar, arıcılık konusunda ne haldeyiz şu anda? E, aslında Türkiye'de çok karışık bir resim var. E, birincisi az önce bahsettiğim gibi... ...yani gerçekten binlerce yıldır arıcılık yapılan bir ülkede yaşıyoruz. Topraklarda yaşıyoruz diyeyim. E, dolayısıyla yani çok geleneksel, çok sevilen ve sürdürülen bir şey. E, şu anki duruma baktığımızda e, arıcılıkta... Hmm, aşağı yukarı 8 milyon kayıtlı kovan var Türkiye'de e, 8 milyon kayıtlı kovanla e, dünya ikincisiymişiz e, bu çok ciddi bir rakam aslında evet gerçekten de öyle e, fakat bal üretiminde dünyada 15. sırada yer alıyoruz bu şey farklılık neden oluşuyor? verimlilik yıllar içerisinde gittikçe düşmüş hmm. bütün konuştuğumuz arıcılarda da hepsinin şikayeti diyor ki mesela 3 sene önce 4 sene önce yani çok uzun zamanlarda değil bu arada işte kovan başına 30 kilo bal alabiliyorken bu sene 10 kiloyu zor aldım diye şikayet edenler var yani tabii ki bunun sebepleri arasında iklim değişikliği hı hı. gerçekten yani çok önemli bir rol oynuyor bütün her yerin florası doğası tamamıyla iklimle şekilleniyor. Yani benim kendi yaşadığım bir problem de geçen sene mesela Haziran ayında bir dolu yağdı. Bütün çiçekler kırıldı. Evet. Ee, yani arının beslenebileceği şeyler e, her sene değişiklik gösteriyor. Onun dışında e, en büyük problemlerden bir tanesi e, arı bitti dediğimiz varoa. E, artık öyle bir noktaya gelmiş ki her sene bir önceki seneden daha kuvvetli, daha yaygın, e, daha öldürücü bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, aslında işte bu böyle konferansta, eğitimde, web sitemizde bahsedeceğimiz şeyler arasında mesela bunlarla nasıl ekolojik olarak mücadele edebiliriz e, de var. Mesela Almanya'da son yapılan araştırmalarda e, şöyle bir sonuca ulaşmışlar. Bugüne kadar yaptığımız en büyük hata ile savaşmaya çalışmakmış. Aa, öyle. Yani mi? evet böyle böyle bir sonuç bilimsel bir araştırmada çıkmış. Evet. Çok güzel. <gülüyor> Yani şimdi mesela bunları ortaya çıkarıp bunları paylaşıp hı hı. bir şekilde nasıl geri döndürebilirize bakmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye geri dönmemiz gerekirse yani aslında çok şanslıyız. Çünkü Türkiye'nin her tarafında farklı bir iklim, farklı bir bitki örtüsü. Dolayısıyla bütün sene çeşitli yerlerden bal alınabilecek bir doğa ve ülkeye sahibiz hı hı. diyeyim. E, gezici arıcılık çok yapılıyor bu sebeple aslında gezici arıcılıkta e, bir problem demeyeyim ama e, <gülüyor> arıların sürdürülebilirliğini sağlamakta bir engel. engel. engel. Çünkü e, doğru arı ırkı doğru coğrafyada kullanılmadığı zaman e, ölüyor, e, kovanları terk ediyor, kaçıyor, verimi çok düşük oluyor. Yani artık tabii ki çok deneyimli aracılar böyle hatalar yapmıyor ama yani Kafkas arısını güneye indirmek hı hı. yani kesinlikle hiç beklenilen verimi alamayacak. O arıların tamamen yok olmasına sebep olacak bir şey. Ama Türkiye'de çok yaygın olarak yapılıyor. Yani bunu yapmayın demek de mümkün değil. Yani aslında belki de bu projede gelmeye çalıştığımız nokta bunları bunları bunları bunları yapıyorsunuz. Katiyen yapmayın demek değil ama bir orta yolu bulmaya çalışmak. Yani bence burada denge sağlamak önemli. Çünkü yıllardır bu şekilde geçinen insanlar var. Bırakın artık siz bal çıkarmayı sadece örgülerinizi düşünün demek de doğru değil. Onun için yine dağıttım konuyu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, hayır, çok <gülüyor> Türkiye'den bahsediyordur ama. <gülüyor> o kadar güzel anlatıyorsun ki ben de hiç bölmek istemedim. <gülüyor> Türkiye'ye geri dönelim. <gülüyor> Türkiye'ye geri dönelim. <gülüyor> Türkiye'de bence son yıllarda özellikle de çok fazla teşvik olması sebebiyle ortalık biraz daha fazla karışmış. Hmm, evet. <gülüyor> yani gördüğümüz şey bu. Mesela birçok insan diyor ki biz geçen sene teşviği aldık, kovanları koyduk. Projeyi mesela Muğla bölgesinde yapıyorlar fakat arılar Mersin'den gelmiş. Yani teşvik Arılar, arıcılıkta da yerellik çok önemli bir şey demek ki <gülüyor> yani. Önemli evet her şeyde olduğu <gülüyor> gibi arıcılıkta da önemli gerçekten <gülüyor> Yani bir şekilde teşvik olması güzel bir şey Fakat teşvikle beraber bunun daha kontrollü de büyüyebiliyor olması gerekiyor Eğitimlerin de aynı şekilde önemli olması gerekiyor Çok fazla eğitim var çok dağılıyor her şey bazı şeyler çok teknik. Peki devletin arıcılıkta teşvik dışında verdiği bir destek ya da yaptığı bir şey var mı? Aslında eğitimler veriyorlar. Hı hı. İlçe tarımlar, birçok yerde ilçe tarım müdürlükleri güzel eğitimler düzenliyor. Arıcılığa başlayanlar için çok önemli teknik bilgileri veriyor. Fakat sadece o kadar. Yani hı hı. O teknik bilginin ötesinde öğrenilmesi gereken, yapılması, denenmesi gereken bir takım şeyler var. E, bence biraz uygulama kısmında eksikler kalıyor. E, ben de açıkçası ilk eğitimimi e, İsmek'ten aldım İstanbul'da. E, hiçbir uygulaması yoktu. Hmm. Yani tamamen girdim sınıfa, işte, çok güzel sunumlar vardı, çok güzel bilgiler vardı. Ama arıcılık öyle bir şey ki biraz da gerçekten... E, Arı ile bir araya gelmek, o kovanları açmak, deneklere dokunmak, gerekir. deneyimlemek gerekiyor. Evet. Ee, onu yaptıktan sonra, o arılarla o bağ kurduktan sonra başka bir gözle bakmaya başlıyor insan. Ee, o yüzden yani tabii ki eğitimlere daha kapsamlı, daha insancıl bir takım yöntemler ve bilgiler de eklenebilir diye düşünüyorum ben. Evet. Peki arıcılıkta birey yani arıların bu sayılarının azalması hani bu yaşanan sıkıntılar bizler bireysel olarak bununla ilgili ne yapabiliriz? Yani bireysel çabalarla da bir şeyler engellenebilir ya da yoluna konulabilir mi? Yapabileceğimiz birkaç şey var aslında. Çok basitmiş gibi görünüyor ama bu balkon bahçeciliği dediğimiz ve bu ...Buday Derneği'nin de zaman zaman eğitimlerini düzenlediği şey. Bir şekilde sadece bal arısı diye de bakmamak lazım arıya. Çünkü yine senin de başta dediğin gibi arının en önemli görevi tozlaşma ve tozlaşmanın tabii ki çok büyük bir bölümünü bal arısı yapıyor. Fakat onun dışında birçok farklı arı çeşidi de var. Ee, şehirde daha ziyade yaban arıları yaşıyor. Çok fazla bal denk gelmiyoruz. Ee, ama onlar da e, balkonlardan, bahçelerden besleniyor. Ee, bir kere yani aslında bireysel eforların dışında e, toplu eforlara da biraz yönelmek lazım. Şöyle mahalle parkları, hmm. e, belediyeyle görüşmek, muhtarlarla görüşmek. E, Avrupa'da şehir arıcılığı çok yaygın e, çünkü mesela özellikle Belçika örneğini bir de gittim gördüm Oradan da çok net söyleyebiliyorum e, Belediye tamamen arılara yönelik e, ağaçlandırma ve çiçeklendirme yapmış Her yer Akasya, Akasya balı toplanıyor yani ondan çok, çok, çok güzel bir şeymiş yani aslında hani belediyelerle görüşüp e, bu park ve bahçelerde arılara yönelik e, ekim dikim yapılması Evet bir de e, tüketici yani aslında türetici olarak baktığımızda e, bir başka rol düşüyor aslında hepimize birey olarak. E, o da balımızın nereden geldiğini bilelim. Kimden aldığımızı bilelim. İçinde ne olduğunu bilelim. Evet. E, yani çünkü bal aslında e, tatlı değil. Bal bir yemek değil. Bal bir şifa evet. yani bal bir ilaç. E, ...günde oturup yarım kavanoz bal yemenin bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Evet yani o kadar. <gülüyor> Açıkçası e, biraz daha böyle e, bala şifasıyla beraber yaklaşmak, bakmak... ...ve dolayısıyla yediğimiz balı da daha iyi araştırmak. Yani neticede bunu her şey için konuşuyoruz. Organik pazarlara gidin, organik şeyler alın e, dememizin sebepleri de bu. Yani vücudumuza giren şeyin ne olduğunu bilelim, nereden geldiğini bilelim... Ee, ve şifa beklediğimiz bir şey bize zarar vermesin. Ee, tabii çok yanlış algılar var yani. Fiyat politikaları da buna dahil. Hı hı. Ee, bir şeyin çok pahalı olması her zaman çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ee, bir şeyin ucuz olması da kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani bütün bunları böyle bir bütün olarak gözden geçirip e, bireysel olarak kendimize oradan bir rol çıkarabiliriz. Her zaman yerel ve küçük üreticileri gidip görüp tanıyıp kovanları görebiliriz. Yani ne mi? Ben mesela kendi kovanlarıma her zaman herkesi çağırıyorum. Hı. Buyurun gelin bakın. Aslında bireysel bireysel farkındalık. Yani bireysel farkındalığımız arttırdığımız zaman ne yapacağımız da önümüze çıkıyor gibi bir şey oluyor. Çıkıyor, evet, evet. Bakış açısı değişince zaten her şey değişiyor. Evet. Konferansın tarihini tekrar hatırlatalım. Tamam. Ee, 9 Aralık. 9 Aralık. İzmir. Evet. Daha detaylı bilgiyi biz, e, biz sosyal medya hesaplarından öğrenebileceğiz herhalde, değil mi? Buday Derneği'nin sosyal medya hesaplarından. Evet. Çok kısa zamanda e, daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Tamam. Evet. O zaman e, arıcılık konferansı ile ilgili daha detaylı bilgileri Buday Derneği'nin sosyal medya hesaplarından takip edin çünkü orada duyurular yapılacak. ya cum, çok teşekkür ederim geldiğin için ben bize güzel bilgiler verdiğin için. E, evet. Tomda nasıl da ekolojik yaşam programı bu hafta arıları yaşatalım projesini sevgili Yasemin Kireççi ile konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Açık Radyo program destekçisi olun.